Türkçeye tercüme edilecek, edilebilecek olan bu kitabını ne yapıyoruz? Okumaya devam ediyoruz. Bu kitap daha önceden de söyledik. Hadis derlemesi. İmamıne ve Allah bu kitapta ne yapmış? Terkib ve terhib hadislerini. Bizleri ahiret yurduna teşvik edecek, cenneti kazanmak için salih amellere teşvik edecek hadisleri derlemiş, toplamış ve terhib hadisleri bizleri ateşten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 allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. De ki, de ki ey peygamber. inna hâzâ sebîlî. Bu benim yolum. Bir tane yol. İnne hâzâ sebîlî. Ed'û ilâllâh. Ben ne yapıyorum? Allah'a davet ediyorum. Tamam. Ben Allah'a davet ediyorum. Ed'û ilâllâh. Yani bakın yol bir tane. Ve davet kime? Allah'a peygamber dahi ne diyor Allah'a davet ediyorum. Ed'u ila Allah ana ve menittabani. Ed'u ila Allah ala basira. Ne üzerine? Basiret üzerine, ilim üzerine. Yaptığının, davet ettiğinin, itikad ettiğinin, amel ettiğinin neyi var? Bir basiret üzerine olan delili var. Bir burhan var. Gözünle görmüşçesine yapıyorsun. Basiret bu demek. Kulaktan duyma değil, taklit değil. Diyor ki Aleyhisselam, "Ana ve menittabani." Ben ve bana tabi olanlar da öyledir. İşte o yüzden sünnet çok değerli arkadaşlar. Selefi Salihin de dediği gibi Nuh'un gemisidir diyor. Kim sünnete eğer Nuh'un gemisine binerse ne yapar? Kurtulur. Kurtulur. İşte bugün bu kitapta kalmış olduğumuz bölüm Bab-u zikril mavti ve kasril emeli Bizlere bu bapta ölümü hatırlamamızı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 olacaktır. Ve inna ma tuvaffauna ucurakum yawm al-qiyamah. Kıyamet günü ise ne yapacaksınız? Tuvaffauna ucurakum. Dünyadaki yapmış olduğunuz amellerin karşılığını kıyamet günü alacaksınız. Yani bu işin şakası yok arkadaşlar. Allah'tan Allah Teala şu an bizimle konuşuyor bu ayet kelimede. Herkes kendine kabul etsin. Yani hani deriz ya biz Türkçede. Ya adama konuştum konuştum, sözlerin hiç üzerine bile almadı.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 Allah'ın seni uzaklaştırıp, seni nereye sokması? Cennetine sokması. İşte diyor, fakat feze, işte bu kimse de gerçekten ne yapmıştır? Kazanmıştır, fevzetmiştir. etmiştir. Hemen ayetin devamında diyor ki, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı ancak nedir? Metaa. Meta, geçici demek. Nasıl yani geçici? Senin yolculuğa çıkarken, bugün dünya hayatında,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 Adil Şerif Buhari ve Müslim ve İmam Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Diyor ki sizlerin adına fakirlikten korkmuyorum. Yani endişem fakir olmanız, aç olmanız, yoksul olmanız değil. İnne ma akşa alaykum en tutfah alaykum el dunya kema futihat ala men kana kablukum fetenafasuha kema tanafasuha fetuhlikukum kema ehlekethum.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 Az değil, çokça ölümü hatırlayın. Yani ölümü ciddi manada ne yapın? Hatırlayın. Yine İmam-ı Nevi Aleyhisselam Allah Lokman Suresindeki 34. ayeti zikrediyor bize diyor ki, Ma atedri nefsun teksi bu gade. Hiçbir nefis, hiçbir şahıs ne yapamaz. Mada teksi bu gade. Yarın ne kazanacağını bilemez. Mümkün değil. Bilemez. Sorusak yarın gecenin ne kadar diye esnaf arkadaşlar bilebilir misiniz? Ve nefsun bi ayi arzın tamut. Hiçbir nefis de nerede öleceğini, ne yapamaz, bilemez. Yani öyle olaylar dinliyorsunuz ki yaşanmış olaylar, olayın içinde bulunmuş insanlar. Yani, aleyküm selam. Aleyküm selam. Adam yolculuğa çıkıyor, bineceği uçağa. Yineceği uçağa 15 dakika geç kalıyor Uçak havalanıyor ve uçak o havada ne yapıyor, kaza yapıyor. İnsanlar o havada öykem bu burada kurtulabiliyor. Veya tam tersi olabiliyor. Yani Allah taladık ve ma tedrii nefsun bir iyi <gülüyor> aldığın tamuç hiçbir nefis nerede öleceğini de, ne yapamaz, bilemez. Tabi Mefatihul gayb <gülüyor> diye ifade edilen gaybın hazineleri yani yalnızca Allah'ın bildiği beş tane husus var.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 Nahl suresinin zikrediyor İmam Neve rahimehullah 61. ayet. "Fı artık eceli geldiğinde ne olmaz? "La yestahkiruna saaten la O ecel geldiğinde artık bir saat dahi, bir zaman dilimi dahi ne olmaz. Ne öne gelir ne de geriye kalır. Az sonra gelecek ayette ne diyecek? Resulleri yalan, yalanlayanlar diyecekler ki Allah'a Rabb'e rücû'un. Rabbimiz bizi geri gönder. Bizi geri gönder. ali <gülüyor> a'melu salihah. Öyle diyorum ki salih ameller işleyeceğim artık yani. Beni geri gönder dünyaya. Salih ameller işleyeceğim. Allah Teala ne diyor buna karşılık olarak? Diyor ki: Kella. Asla. İnneha kelimatu huve qailuha. Bu diyor. Bu söz sahibine aittir. Bu onu söylemiş olduğu bir sözdür. Bu onun kurmuş olduğu bir cümledir. Asla böyle bir şey mümkün değil. Onun için nefis ölüm saati geldiğinde, ölüm vakti geldiğinde bir saniye dahi ne yapamaz? Öne alınamaz. Yani benim bir tanıdığım anlatıyor. Adam çok zengin, çok parası var. Kendisine kanser teşhisi konulduğunda ciddi bir kanser. diyor ki 6 aydan fazla pankreas kanseri, yaşayamaz.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 Diyor ki onların eceli geldiğinde ne bir zaman ne bir saat öne alınır ne bir saat geri alınır. Bitti artık. Yani. Ya bundan sonrası yok yani. Sen ne yapacaksın? Sabredeceksin, razı olacaksın, itaat edeceksin. Allah Teala'nın diğer Bunafikun suresindeki ayetlerin zikri İmam-ı Nevevi Diyor ki bu ayetlerde Allah Teala bizlere ya eyühellezine amenu ey iman edenler. Bakın. Yani bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Allah Teala Binlerce mahlukat yaratmış yeryüzünde. Öyle değil mi? Milyonlarca sayısını bilmediğimiz kadar yaratık var. Bunların içinden bizlere sesleniyor. bizlere muhatap almış. İnsana değer vermiş yani. Bunların arasında iman edenlere çok değer vermiş. E iman edenler. Yani bize diyor ya. Yani Allah Teala bizimle konuşuyor yani. Bize sesleniyor. Hitap etmiş bize. Diyor ki ya Yâ yellezine amenu la Bize Biz yani Allah Teala rivayette de geliyor ya. Annemin çocuğuna merhametinden daha merhamet Ökhi an Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı zikretmekten, anmaktan ne yapmasın? Alıkoymasın. Öğüt. Evet. değil mi? Yani Allah Teala'nın rahmet sıfatını görüyoruz burada. Rahmetini görüyoruz. Ve men yafal zâlik kim?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 Sebul la Allah Teala'nın öğütüne tas. Allah Teala bizi uyarıyor. Kıyamet'te ahirette hiçbir özrümüz, hiçbir hüccetimiz olmayacak arkadaşlar. Allah Teala bize de, dedi sizi Size dedi ki alı koymasın dedi. Allah'ı anmaktan bunlar alı koymasın dedi. Sizlerden birinize ölüm gelmeden önce ölüm çıka başınıza bulaşmadan önce ne yapın? Enfiku. Allah yolunda infak, infak edin. Allah da malınızı canınızı, vaktinizi değil mi? Verin. Feekule rabbi levle akkarteni. Zira diyor ölüm geldiğinde insan ne der? Levle <gülüyor> akkarteni. Ey Rabbim beni biraz böyle biraz daha bıraksana dünyada. لَوْلَا أَخَرْتَنِي Hani bugün diyor öyle pas geç. Biraz daha böyle uzat beni. Eee ne yapacaksın? Niye bu kadar istiyorsun dünyada biraz daha kalmayı? اِلَا اَجَلِنْ asad فَاَسْصَدَّقَ Ne yapayım? Tasadduk edeyim. Harcayayım. Biraz bırak beni dünyada harcayayım. فَاَكُمْ مِنَ salihin Ki böylece salihlerden olayım. allah Teala cevap veriyor. ve يُأْخِرَ اللّٰهِ وَلَنْ يُأْخِرَ اللّٰهِ لَنْ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 Sadece sizin bildiğinizde sınırlı değil. اِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ Neler var? Hafazalar var. Korya'nda var. كِرَامَنْ كَاتِبِينَ كِرَامَنْ yazanlar var. يَعْلَمُونَ مَا alun. Sizlerin yaptıklarını ne yapmaktadır onlar? Bilmektedirler. Yani bunun şeyi yok. allah Teala...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 Diğer ayetlere geliyoruz. Mü'minun suresindeki ayetler. Gerçekten bu ayetlerde çok ibret dolu ayetler. Diyor ki Allah-u Teala ayeti kerimede Hatta idâ câ'e ahadehumul mevtu kâle rabbir ci'un Onlardan birisine Rasulleri yalanlayan, kitabı yalanlayan,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 Allah'ın beni döndürün, dünyaya geri döndürün. Le Ali aamelusalihaa fi mataraktu. Dünyada bırakmış olduğum yerden ne yapayım? Salih amel işlemeye devam edeyim. Olacak ki salih ameller işlerim. Kella, <gülüyor> Allah tabi, kella. Asla. Yani sana peygamber gönderdik, kitap gönderdik.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 kelle inna O nedir? O o sözü söyleyen kimsenin bir sözüdür. Yani beni geri götürür. O laki ettiğim bıraktığım şeyleri salameller yaparım. Sözü onun istediği bir istektir. <gülüyor> Ve min arahim berzakun ila yawmi yub'athun. Ve o insanlar bu ölü ruhu alınan ölümün geldiği insanlar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 Allah -u Teala ve idanufiğa fi's <gülüyor> sur sura üflendiğinde tabii ehli sünnet alimleri e, diyorlar ki iki türlü iki, iki şekil, yani iki kere sonra üflenecek bir görüşe göre de üç kere üflenecek. Tabii arasında bir fark yok. İlk üflenişte bütün insanlar ne yapılıyor? Ölüyor. Buna ne deniyor? Buna eee faza yani dehşetin yayıldığı ve ölümün geldiği Sur. Allah-u Teala dedi ki fe idâ gıfiqâ fîs sur felâ ensâbe beynahum yevme yavme izin velâ yetesâelûn İkinci sure üfleniş ne zaman? O ölen insanların hepsinin tekrardan dirilmesi zamanında. Peki ne olacak arkadaşlar o vakit? Allah-u Teala ayette diyor ki felâ ensâbe lehum felâ ensâbe. Onların arasında hiçbir akrabalık olmayacak yani. Abdülkadir babasından kaçacak, babası Abdülkadir'den kaçacak. Şimdi Abdülkadir Eve biraz geç kelse babası onu soruyor değil mi? Nerede kaldı bu çocuk? Başına bir şey mi geldi. Ama ahirette göz göze gelmek istemeyecek insanlar. Allah tabi diyor. Fela en sâbe lehum yevme O gün o o akrabalık yoktur. Ve la birbirlerini ne yapmayacaklar onlar? Tanımayacaklar, sormayacaklar. Tabi bunlar kim için? Şayet Allah'a isyan edilirse şayet Allah'a inkar edilirse bunlar birbirini soymayacaklar, sormayacaklar. Yaumaya firrul mearunin aqihi ve ummihi ve o gün kişi kardeşinden kaçacak, anasından babasından kaçacak. Ve sahibeti iyi ve be eşinden ve çoluğundan çocuğundan kaçacak diyor Allah Teala. İşte Allah Teala diyor ki: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون. Ama Suresi Nahl'de diyor: o gün herkesin başında kendine yetecek kadar ne vardır? Bir dert vardır diyorlar. Herkes, herkesin artık kendi derdi. Ondan sonra allah Teala diyor ki فَمَنْ فَقُلَّتْ مَوَاز۪ينُهُ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kimin terazileri ağır basarsa فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kurt başa onlardır. Arkadaşlar terazimizin ağır basmasını istiyorsak talih amellere çok dikkat edeceğiz. Kendimize çok dikkat edeceğiz. Çünkü terazilerde kimler tartılacak? Bunlar tartılacak. Neler tartılacak? Biz tartılacağız terazilerde. Ne tartılacak? Amellerimiz tartılacak. Ve ne tartılacak? bizlere hakkında defterler tartılacak. Bunların üçü de tartılacak. Ve istediğiniz kadar şişman olun, istediğiniz kadar iri cüsseli olun. İmanınız yoksa terazideki değeriniz yok arkadaşlar.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 Çok da zayıf bir sahabe. Rüzgar, iyi bir rüzgar estiğinde sallanıyor. Böyle rüzgar uçuracak gibi oluyor şey. Abdullah bin Mesut'un. Sahabeler de gülüyorlar. Abdullah bin Mesut'un bu naifliğine, bu zayıflığına. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Hayırdır diyor, Abdullah bin diyor bacaklarının inceliğine mi biliyorsunuz siz? Yani niye buna şaşırıyorsunuz? Vellezî nefsî bi'edihî ennehuma fil mizan la athqalu min jabal uhud nefsi elinde tut Allah'a yemin olsun ki Abdullah ibn Mesudun diyor ayaklarının o incecik bileklerinin Allah katındaki ağırlığı Uhud Dağı'nın ağırlığından daha ağır olacak. Hadisi İmam Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor sahih hadis. Az önceki hadis de Daru <gülüyor> Kutni hmm rivayet ediyor. şey Albani sahih olduğunu söylüyor. İri yarı bir adam gelecek şu sene Hayvan gibi yaşamış, içmiş, zina etmiş, yemiş, ensesi tosun katı gibi olmuş. Teraziye bir çıkıyor, hiçbir şey yok. Bir tanesi de mübarek pazartesi oruç tutmuş, perşembe oruç tutmuş. 13, 14, 15 oruç tutmuş. Dünya yani, aleyhisselatü vesselam, elbezazetum ilel iman, dünya yani benden uzak olsunlar. Dünyadan ihtiyacı olduğu kadarıyla alıp yiyen, aleyhisselatü diyor ya, ma'amele abnu adem, şerrem min vi'a,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 Diyor ki nereye gidiyorsun Necabir? Diyor ki canımız et istedi, et almaya indiriz. Diyor ki Ömer, siz diyor canınızın her istediğini alıyor musunuz? Yani her canınız çektiğini hemen ulaşıyor musunuz? Onun için Şeyhülissel'in naklediyorlar. Diyorlar yani, insanın çok refah içinde yaşaması onu şeye iter diyor. Yani yumuşak insan olmaya yani. oğlan olmaya iter diyor. Yani eskiden insanlar neymiş? Yani bir şeylik var yani. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, arada sırada Çıplak ayakla yürüyün. Yani, işte terazide ağırlık arkadaşlar. Yani terazide ne ağır gelecek? Mesela diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam, Kelimetani Habibetani İler Rahman, Hafifetani lisan, Fekiletani Fil Mizan. İki tane kelime vardır. İki tane kelime vardır. Bunlar, Habibetani İler Rahman, Rahman'a çok Sevimlidir. Değil mi? Bu hadis İmam Bukhari'nin kitabındaki rivayet etmiş olduğu son hadis. Dile çok kolaydır. Subhanallah <gülüyor> ve bihamdihi iki kelime. Terazide ise çok ağırdır. Nedir bu? Subhanallah <gülüyor> ve bihamdihi Subhanallah'in <gülüyor> azim. Bu hadiste mizan diye tek bir tane terazi geldi, az önceki okumuş olduğumuz ayette. Ferman sakolat meva zi teraziler geldi. Nedir bu? Yani teraziler mi terazi mi ahiretteki? Tabii ikisi de şey, yani diyor ki alimler terazilerde tartılacak olan şeylerin çokluğu itibarıyla yani insanın kendisi tartılacak, ameller tartılacak ve Dosyalar tartılacak. Bunlar itibariyle çok tartılacak şey olduğu için Allah Teala diyorlar o ayette ne yaptı? Teraziler diye ifade etti. Ama adaletli olmasından dolayı hiçbir kimsenin hakkının çiğnenmemesi çiğnenmeyeceğinden dolayı Allah Teala ne olarak ifade ediyor hadiste peygamberimiz? Bir tane. Yani burada bir taarruz yok, bir çelişki yok. Tabii kıyamet günü bir de ne var? Dosyalar geliyor arkadaşlar. Kıyamet günü terazi tartılacak, ne var? Sahifeler var.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 Demek ki terazide aynı zamanda ne tartılacak arkadaşlar? Dosyalar. Dosyalar tartılacak. İşte allah Teala diyor ki ayet-i kerimede فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ muflihun, الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Şimdi geldik terazileri hafif olanlara. Deminden dedik ya o gün ili yarı, güçlü kuvvetli adamlar getirilir teraziye. Allah kafamdaki terazideki ağırlıkları sivrisineğin kanadını geçmez. Sivrisineğin kanadını geçmez. Ayet diyor ki, hemen خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de terazileri hafiflediyse, hafif geldiyse, فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ allah Teala'nın kullandığı ifadeye bakın. İşte onlar kendilerine yazık eden insanlardır. Diyor. Yani oradaki teraziye gelene kadar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 Yine aynı şekilde diyor ki kul innel hasirinel zümer suresi kul, kul innel hasirinel zedini hasıru enfusuhum kendilerine zarar uratanlar ehlihim yevmel kıyana. kıyamet gününde ailelerini zarara uratanlar var ya elazalika huvel husranel mubin işte apaçık Kusran budur zarar budur. Yani dünyadaki zararlar zarar değil arkadaşlar. Asıl zarar ahiretteki zarar.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 Kanada ne gelirse onunkisi de o geliyor işte. Peki ne olacak bunlara? Onlara Allah Teala diyor ki: "Telfahu wujuhuhumun nar." İşte onların yüzünü ateş ne yapar? Yalar. Ateş geliyor. Yani böyle bir ateş yandığı zaman ne yapar? Böyle bir alır götürür. Ama tabii bu ateş öyle bir ateş ki Omfiya o ateş bir alıyor insanların suratını, etmet kalmıyor, dökülüyor her şey. Dişleri sırt diyor İskeletin dişlerini düşünün. Şimdi Allah taala deminden dedi ki, bize okuyacak. Elam tekun tutla aleikum ayati. Bakın Allah Teala bize olacak olaylardan bahsediyor, anlatıyor. Elam tekun tutla aleikum ayati. Ayetlerim sana okunmuyor muydu? Sen ayetlerimi duymuyor muydun? فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ İşte siz bunu yalanlıyordunuz. Diyerek Allah, Allah ne yapacak? Bu yalanlayanları cezalandıracak. Tabi ayetlerde devamlı ne diyor bu cehennemlikler? قَالُوا رَبَّنَا galbet Aleyna شِقْوَتُنَا Rabbimiz diyecekler. Bizim azgınlığımız bize galip geldi. Şimdi bakın o, o konuşma sahnelerini göreceğiz biz öbür tarafta. Allah yani o kişilerden elemesin bizi. Allah Teala bize o, o, o, orada olan olayları anlatıyor. İnsanlar neler diyecek? Hangi bahaneyi uyduracak? Diyor ki Rabbimiz azgınlığımız bize galip geldi. E kunna kavmen dalilin. Biz neyiz? Dalalette içinde sapıtmış insanlarız. Fe inna zalimun. Neyiz? Diyecek Rabbena ahricna minha. Şimdi yine bakın insanlar yine deminden ne dedik? Diyor ki Rabbimiz bizi geri gönder dünya ya.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 Azgınlığımız galip geldi. Bizi hadi çıkar. Allah sana diyor ki اخسعوا فيها. Haydi bakalım. Orada alçak olarak zelil olarak boynu öne eğilmiş insanlar olarak orada kalın. فلا تكلمون Allah sana diyor ki benle konuşmayın artık. Allah sana diyor ki benle konuşmayın. <gülüyor> Tabii yani bu konuşmalar yalanlayanlarla Allah arasında böyle geçerken öbür taraftan da bakın kimler var diyorlar ki, inna okana fareekum min Allah tarafı bize müminlerden bahsediyor Allah tarafı diyor ki kullarımdan diyor mümin bir topluluk şöyle derler Rabbena bakın Rabbena aminna fakfir lana. Rabbimiz biz sana iman ettik fakfir Lena bizleri sen bağışla var hamne rahmet et fâ ente hayrul Ne yapıyorlar? Allah Teala'ya böyle sesleniyor. Böyle konuşuyorlar. Ama öbürküleri ne ne oluyor? Allah Teala onlara diyor ki: "Qalaxû <gülüyor> fîhâ." Ne yapın? orada zelil insanlar olarak, boynu bükük insanlar olarak kalın. Vala <gülüyor> tekellimûn. Ne yapmayın. Benle artık konuşmayın. <gülüyor> tabii orada cehennemliklerden Allah-u Teala bahsederken, yalanlayanlardan bahsederken, onları azarlayınca cehennemlikler azarlanıyor bu ayette. Tamam diyor, yeter artık diyor Allah-u Teala. Konuşmayın. Benlen felâ tukellimûn. Tükellimûni. Yani benimle konuşmayın. Paylanan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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون onlar bilakis kendilerine zulmettiler. Wanadaw ya maliku bakın şimdi canemlikleri sesleniyorlar. Wanadaw ya maliku. Kime sesleniyorlar? Ya <gülüyor> maliku kim malik? Cennet meleği. Artık Allah'a seslenemiyorlar. Bitti. Deminden seslendiler. Dediler ki Rabbimiz azgınlığımız bize galip geldi. Allah Teala onlara ne dedi? Orada zeli olarak alçak olarak kalın. Ben ne konuşmayın. De artık. Yani sizi artık muhatap dahi yaniyorum. Allah tane. Bunu gören cehennemciler bir deneme daha yapıyorlar, bir girişim daha yapıyorlar. Tabii Rablerine seslenemiyorlar. Ağızlarını artık alamayacaklar o kelimeyi. Kime sesleniyorlar şimdi? Malik. Malik. Cehennemci diyor ki, ya Malik. Liyakdi aleyne Rabbuk. Hadi söyle de Rabbin ne yapsın? Bizim hakkımızdaki hükmünü versin. Malik ne diyor? Kâl <gülüyor> innakum mâkisûn. Ne deyin durun siz burada kalıcılarsınız. Acele etmeyin. Lekad jâenâkum bil hakki velâkin hakkı getirdik ama siz ne yaptınız? O hakkı, o Kur'an-ı Kerim'i kerih gördünüz, hoşlanmadınız.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 bekçilerine cehennemlikler derler ki oraya gelen insanlar derler ki o do rabbekum Rabbi'nize ne yapın? Dua edin. Bak artık yani Şimdi buradaki mukminun suresindeki bu ayetlerde ne dedi? Bakın burada Şeyh Salihü'l Useymin rahimehullah bunu zikrediyor. Çok ince bir anlayış.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 o azarı işittikten sonra o Allah-u Teala'nın öfkeyle, gazabıyla onlarla konuşmasından sonra diyorlar ki Cehennem'in bekçerine, Rabbinize söyleyin Utan, artık utanıyorlar, korkuyorlar. Rabbimiz demeye korkuyorlar. Rabbinize söyleyin hafif anna yevmen milen azab. Bizim azabımızı bir gün dahi olsa ne yapsın? Hafifletsin. Bir gün dahi olsa azabımızı hafifletsin. Yani bu işin çakası yok arkadaşlar. Bu iş oyun değil.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 eğer yalanlarsan hala tukallimuni ben konuşma tamam bitti. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki Allah Teala devamlı fettahastum Ey siz yalanlayıcılar. Müslümanlarla ne yaptınız siz? İman edenlere al alay ettiniz, dalga geçtiniz. Hatta diyor ki ayette hatta ansawkum zikri. Onlarla uğraşmanız, Müslümanlarla uğraşmanız, onlarla dalga geçmeniz sizlere neyi unutturdu?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 Sonra diyor ki Allah Teala: "Kâl kem lebisetüm fil ardı adede Allah Teala bunlara soracak "Yani "Yer ne kadar kaldınız?" Belki birçoğu 80 yıl yaşamış, 100 yıl yaşamış. Bol, zengin, sıkıntısız yaşamış. Ama hadislerde de geliyor ya, dünyanın diyor en refah hayatını yaşamış, en zengin adamı getirilir cehenneme sokulup çıkarılır.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 Allah-u soruyor buna, kem lebistom fil ard? Ne kadar kaldınız yeryüzünde, ne kadar yaşadınız? Kalu lebisna yevmen ev ba'da yevm. Artık arkadaşlar bakın yani kart düşmüş insanlarda. Tam yani konuşmaktan korkuyorlar. Allah-u Teala diyor ki, ne kadar kaldınız? Söyleyin hadi. Diyorlar ki, ya bir gün o ya kaldık ya günün bir bölümü 3 5 saat yaşadık dünyada. Fa selil aadin diyorlar ki yani bizim aramızdan sayanlara sorun. Yani dehşet korku insanlar unutturmuş arkadaşlar. Sayanlara sorun yani onlar saydılar onlar bilebilirler belki. Allah Teala diyor ki "Kala Evet çok az dünyada. dünyada.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 اَلَا اِنْ لَبِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Yani bilseydiniz, akletseydiniz, siz dünyada çok az kaldınız, daha dünyada bilmeniz gerekiyordu, dünyada anlamanız gerekiyordu. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ En son Allah-u Teala diyor ki, bakın artık yani bitiyor insanlar, bitmişler. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ Sizleri, en son diyor ki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 bu neyin alameti? O diyor ki ben ben kardeşim. Başı boş bir insanım. Kimse bana ne yapamaz. Kimse bana sınır koyamaz. Kendi hayatımı kendim belirliyorum. Ya yani bunu dersen ahirette bu sahneleri yaşarsın işte. Allah Teala en son ne diyor işte? Efâhasib tum anna ma khalaqnaftum Sizleri abes, sizleri başı boş yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Bu anna kom la ta on ve bizlere geri döndürülmeyeceğimizi mi zannediyorsunuz? Allah Teala bize burada bu mesajı veriyor yani. Başıboş yaşama. Kendini böyle zannetme ve bize gelmeyeceğini zannetme. İnne ileyna iya sümme inne aleyna hesabım. İnne ileyna iya Onların dönüşü bizedir. <Tan municipality articulusi> ve hesaplarını biz göreceğiz. Son ayet bu konuyla alakalı. Diyor ki Allah Teala: elem ye'ni elem ye'ni anı gelmedi mi? Vakti gelmedi mi? Yine Allah Teala bize sesleniyor bakın. Bizim içimizden olan günahkarlara, bizim içimizden olan ifrat ehli, tefrit ehli, tefrit ehli insanlara Diyor ki, vakit gelmedi mi henüz? "Billadine o, Sizin aranızdan iman edenlere. "En taksha qulubuhum ve ma nezala min al-haq." Allah Teala'nın zikrine, kelamına ve Allah Teala tarafından indirilen hakka kalplerinizin yumuşaması için o vakit gelmedi mi daha? Ne zaman gelecek o vakit? Uyanın, kendinize gelin, silkelenin. وَلَا يَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُسُ Sakın ha diyor, ne gibi olmayın? Sizlerden önce gönderilen ehli kitap gibi olmayın. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ Onların diyor, uzun bir süre geçtikten sonra ne dedik? İsa ile Peygamber arasında kaç sene vardı Aleyhisselatü'ne? 600 sene. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ Süre uzadı, Peygamber geldi. İncil geldi, aradan süre geçti. Ne oldu? Fe kulu buhum. Kalpler katılaştı. Şimdi aynı şey bizim için ne geçer arkadaşlar? Allah Teala bunu bize niye anlattı? Yani bu tarih bilgisi mi veriyor bize Allah'tan? Hayır. Peygamberin geldiği kaç sen oldu arkadaşlar. 1400 sene. Bakın süre uzadı. Süre uzadı. Kalpler katılaşmadı mı? Katılaşmadı mı? Herkes kendisi biliyor. Ezan okunduğu zaman camiye gitmiyorsan kalbin katılaşmıştır arkadaş. Namaz kılmıyorsan, haram işliyorsan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 Şeyh Salih el-Useymi burada güzel bir fayde zikrediyor bize. Allah ona rahmet eylesin. Diyor ki biliyorsunuz biz her namazda gayr olduğu bir aleyhim ve'l-dallin diyoruz. Gazaba uğrayanlar kimler arkadaşlar? Yahudiler. Eee vel Hristiyanlar. Gazaba olunanlar niye Yahudiler? Çünkü onlar biliyorlardı ama ne yapmadılar? Amel, Amel etmediler. etmediler. Dalalete düşenler kimler? Hristiyanlar bilmiyorlar ve ne var? Amel var başı boş bir amel var. Şeyh Salihüsin rahimehullah diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam gönderildikten sonra Peygamber olarak gönderildikten sonra artık Hristiyanlarda da ne özelliği vardır? Kendisine gazap edilenler özelliği vardır. Niye? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanlardan ne diye bahsediyor? Onlar onu nasıl tanır diyor peygamberi? Kendi çocuklarını tanırdıkları gibi bilirler. Hazreti yani Hz. Muhammed'i Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i Hristiyanlar öyle iyi biliyor ki kendi çocuklarından şüphe etmedikleri gibi onu da biliyorlar. Ne var burada bir ilim var artık. Biliyorlar. Ama bilip de uymadıkları için artık diyor gazap şeyinde Hristiyanlarla ne yapmışlardır Yahudilere ortak olmuşlardır peygamberimizin gönderilmesinden sonra. İşte şey edeceğiz arkadaşlar. Peygamberimizin gönderilmesinden sonra süre geçti. Allah Teala'nın dediği gibi ehli kitabın diyor kalbi katılaştı. Değil mi? Şimdi kulu buhum. Fahiy kalimden sonraki fehi kal hicare Kalpler öyle sertleşti ki ancak aynı ne gibi oldu diye Allah Teala kel hicara. taş gibi ama bazı taşlar var ki inne minel hicareti lama yetefecjeru minhu el enhar içinden ne var nehirler fışkırır bazı ve inna minha lama yahbutu min hashyetillah Allah korkusundan düşen yuvarlanan neler var taşlar var yani sen kalbine bak ey Allah'ın kulu ey Abdullah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 i̇bn Ömer Abdullah İbn-i Ömer anh, hadisiyle başlayacağız. Aleyhisselatü Vesselam i̇bn Ömer'in omuzundan tutuyor. Diyor ki i̇bn Ömer, Abdullah diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzundan tuttu. Aleyhisselatü Vesselam çok büyük öğretici arkadaşlar. Bugün bile öğretmenlerin bugün bile psikologların ondan e, istifade edeceği şeyler çok. Aleyhisselatü Vesselam tutuyor böyle Abdullah i̇bn Ömer'in omzundan. Dikkatini çekiyor. Diyor ki Ey Abdullah dünyada ne ol? Bir garip ol.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 Biz ne yapıyoruz? Bırakın yarını düşünmeyi. Değil mi? 15 gün sonrası düşünmeyi, 3 sene sonrası düşünüyoruz. Ne diyor Abdullah Efendimiz? İza emseyte fela tentazir's sabah. Geceye girdiğin zaman sabahı bekleme. Ya yani sabahın garanti değil. Ve iza asbahte fela tentazir'l mesaa. Sabaha çıktığında akşamı bekleme. Akşamı bekleme. Ve huz min sihhatika li Ne yap? sağlığını ne yap değerlendir hastalıktan önce. Min hayatı kelimoutuk. Şimdi gençsin. Değil mi bu yaşta gece kalkıp Kur'an ezberlemeyi bilmiyorsan bile eline şöyle Kur'an alıp gece namazında her ay bir gece namazıyla hatim yapabilirsin değil mi gençsin? Şimdi bizim gençliğimizde güvenli yani gençliğimiz övündüğümüz noktalar ne? ya işte çok güçlü maşallah vurdum mu duvarı kırıyor değil mi? Kavgaya girer 10 kişinin arasında da var.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 Evet okuyabilirsiniz. Kalkıp gece elinize alıp eğer e, ez, Kur'an ezberiniz Kur'an ezberiniz yoksa küçük Kur'an'sın cebinizde koyarsınız. Yanınıza bir, bir sehpa koyarsınız. O şekilde Kur'an'da basınız. Koyarsınız. Subhaneke Allahümme bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente